Satıyorum. Satıyorum. İstanbul sefer kararı da Sipi kakışmayalım beyler Hepinize çok değişik İstanbullarımı var Ustam ölmüş Satmak benim işimdir İstanbul'u satıyorum Saçıyorum. Çok para alır İstanbul su taral Yıkarak komakları Koşkları gerekirse Gerekirse yakarak Koskoca bir tarihi Günay derler gezdiririm Gelemeyin,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 Islittim suretini İstanbul'u satıyorum oyunu. Dici kılıflar dikirdim nazlı minarelere, hüzünlü türbelere. İstanbul'u satıyorum oyununu satıyorum sizlere. İstanbul'a sormadan, seyredin efendim, kendinizi üzmeden, belinizi yormadan. Yıkılsın İstanbul eğlensin mira, sahibinin hiç haberi olmadan. Baştan peşin söyleyelim kıssamızdan ise bizi İstanbul'da elde belki sonunda kalamıyor. Olur. Yüksel ki yerin bu yer değildir ey sema delen Arşu alaya çıkarsa beton Esamisi okunmaz semanın Demiş Üstad Kefedekçi Kaşif Çevdet Kefedekçi Kaşif Çevdet Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte En eski ve çok önemli adamlardan biri olduğu söylenmektedir Ecdadı hakkında elimizde bilgi yoktur Mezarı bilinmemekte kepenek işiyle istigal ettiği tahmin olunmaktadır. Kendisi hakkında bilinen en önemli şey şudur ki kepenekçi Kaşif Cevdet diye biri yoktu. <gülüyor> Bu Taksim Parkı'nın yerine bir kat otoparkı yapılsa 20 katlı... 25 katlı! 40 katlı! 50 katlı bir kat otoparkı yapılsa... ...Taksim'de en önemli sorun otopark sorunu. A, i̇lle yeşillik, ille çiçek görmek istiyorsa insanların canı... ...kat otoparkının dört bir yanına beton saksılar yapılır... ...içine incir dikilir! İncir mi? Fesleğen demek istedim Hı. yani. Böyle çiçekler içinde bir kat otoparkı... Hı. Sigurat gibi. Evet şairane. Şöyle şu koca koca ağaçlar, bu geniş kaldırımlar resmen Asya ziyanları. Ziyanlık ne dümdüz spekülasyon. Evet. Keseceksin o ağaçları kökünden. Bak bakalım odun karaborsası kalıyor. <Gülüyor> Eski ağaç bunlar tam sobalık. Sonbaharda yaprak döküle kenti kirletmelerinde önlenmiş olur. Benim en bozan bu çıkmaz sokaklar. Madem bir yere çıkmıyor, sokağına gerek var. Hiç işte. ...kızlar misket yuvarlasın diye korunmaz ki bu daracık daracık sokaklar. İnce, narin gökdelenler dikilebilir yerlerini. Abi canım, bir çıkma sokağın nesi var, iki gökdelenin sesi var. Sonra insan buradan böyle bakınca fark ediyor. Şu dolma bahçe sarayıyla... ...Tolkofa Sarayı'da ne kadar çok yer kaplıyorlar. Aslında... Aslında... Evet. Hay yanlış anlaşılmasın, saraylarımız korunsun. Korunmasın demiyoruz. Fakat saraylarının çevresinde ne kadar boş ve ölü alan var. Onu demek istiyorum. Evet. evet. Az derdik Do Sultan Ahmet'ten saray kadar. Sonra şu Gülhane Parkı. Ya can ayıptır düşünmesi. Üç tane bitki şebek, iki uyuz deli. Bir de bir avazan aslan dolanı dursun diye. Böyle bir artık kullanılamıyor. Ondan sonra aslan çoluğa çocuğa saldırdı. Evet. Bence Gülhane Parkı korunabilir. Ne de olsa tarihi bir yer. Zamanı vaktinde orada şey okur. Ne no, okumlu şu? Ferman! <gülüyor> ya Ustukat Selim zamanında? Hayır, Fatih Sultan Mehmet zamanı. Ha çok eski yani, ben onu da mı istedim? Tazminat fermanı! Üçüncü Ahmet zamanı. Ha öyle mi? Gayet hey. tabii, çeşmesinde var ya Üçüncü Ahmet'in. Tarihi fermanı, Gülhane Parkı'nda... ...Mersifonlu başı okuyor. <gülüyor> ya bence Paşası Padişah'ı önemli değil. Madem tarihi bir yer, ille korunmak isteniyor... e ...Gülhane Parkı pekala korunabilir. <gülüyor> 4 bir yanından sütunlar çıkartılır, üst kapatılır, halka gülhane tamir. Onun üstüne 30 kat çıkılabilir. Kofkoca bir kent kurulabilir. Gülhane sitesi. Düşünebiliyor musun? Dikkat ederseniz açısı çok güzel. 30. katın ön cephesi Karadeniz'e kadar dönecek. Gerçek bir şey olabilir. Anadolu Beybek İstiyye Beylerdi. Benzer benim ayaklarım altında! <gülüyor> Peki şu İtalyan kilisesi ne diyorsunuz? Hayır! Hazret işgal ettiği... Canım İtalya mı burası, gavur muyuz biz? Roma'nın göbeğinde cami var mı? Var! Öyle mi? Yoktur, yoktur! Yoktur, yoktur be. Be. yok canım! Olsa bile ne yazar! Papa gidip Mehmet Ali Hacı'yı affettikten sonra... Mehmet Ali İbrat oturup onunla konuştuktan sonra... İtalyan cami olsun alır almaz. İşte ya işte. spor sergi sarayı, üstü çevresi! Orduya bu kadar yükselenebiliriz! Gayet! Ya şu gazaneye bakın Allah şuna. Sanki kasana yapılacak başka yer yok, sanki Kabe taşı da kımıldatılamıyor. Bu kasane çirkinliği Londra asfaltına alınsa ne olur? Londra asfaltında yer mi var? Canım söz gelişti söylüyorum, Edirne'ye alınsa ne olur? Almışken daha ileri alalım. Verelim Bulgarlara, bir güreş gibi bokser alalım! <gülüyor> Küçücük çiftlik parkı. Gerde evet yani. partner çiftliği. Küçücük cüplük parkıymış. Bütün yıl boş durur. Yılda 2 3 ay kıçı bir çift gelen. Mısırcılar, kokar etkiler, ve vesaire. Yan ülüne bak. Yav şehir merkezi üzerine parkın işine karıştırıyor. Evet yani sizinler Floriya kursunlar, Çekmece'ye kursunlar. Evet yani. Ya şu inmemin stadı gerekirdi. Kaç dönüm yer? Futbol olsa ne olur, olmasa ne olur? Olmasa çok iyi olur. Evet yani. Eskiden futbol mu vardı? Futbol değmiş be. İngiliz uydurması iptalaş. Madem peşinden koşacaksın. Niye tek patliyorsun topa? Yani ayıptır söylemesi... Allah günah yazmasın. Ne kadar önemli bir mıntıka yine biçimiş kale diyor. Şu Karacaa Metmezarlı. Arkasındaki şehitlik. Aa! Şöyle bir yüksene bir yerde Karacaa mesitesi. Ya baba ayaklara da burnumuzun dibinde İyi havalarda bal durmaya tekliflik de seçilir Ya şu Ermeni mezarlığı Neden <gülüyor> ne kaba mezarlığı Kulaksız mezarlığı Feriçöy mezarlığı En sığarımı vudan Rum mezarlığı Evet, evet yani. yani Kıbrıslarına bile anlamamışken Evet, evet, yani. Yani. evet yani. yani Ya şu Ermeni mezarlığına ne buyrulur Diplomatlarımız sapır sapır vurulurken Evet, evet yani. Yani. yani Ayrıca o kadar dağınık gömmüşler ki Eyüp serpten heba olmuş Daha bir çiçek gömebilirlerdi ...darmadanın disiplinsiz bir gömme düzeni uygulanmış. Tamamen Selahattin Eyyubi'nin taktik atası. Dağınık savaş taktiği uygulanmış. Öleni öldüğü yere gömmüşler... ...dağlar tepeler olmuş mezarlık. Düşman üstüne saf saf gelinseydi. Saf saf ölünseydi. <gülüyor> Blok halinde gömülseydü. Bence dik gömülseydü ne kadar çok yer kazan olabilir. Zaten herkes aile ayrı, ayrı mezar yapılması da çok saçma. Her ailenin küçük şirin bir mezarı olsun ince uzun şıkkı mezar taşı O ailenin önüne oraya gömertsen Mezar taşına adı eklenir onları biter Daha derli toplu olur daha disiplinli olur Her cerazede mezar masrafı olmaz ekonomik olur Memleket kalkınır ya Evet. evet. evet. Edirne Kapı mezarlığında özel aile kabristanları var Etrafına duvar çekmişler içinde ağaçlar maaçlar Ya üç küçük mezar tüşşan Bu ne lana bu ne ıspanak durşusu kardeşim Üç küçük mezarçık için bu kadar dönümle işgal edilmez, kast edilmez ki. Kast canım, resmen kast. Evet. Resmen arta spekülasyonu. Evet. Allah günah yazmasın, ölmüş insanlar olayı alet edilerek arta spekülasyonu yaratılıyor. Günah yahu günah, her şeyden önce günah. Evet. Vallahi kardeşim bana yetki versinler, ben o Edirneka bu mezarlığını disiplinli bir şekilde bir gücü de tekirdağ taşım. Bence taşımışken kırklar elini hatta sınırı almakta. Evet. Şu Yıldız Parkı'na bak. O da öyle, bombaş duruyor. Bir işe yarasa gam yemeyeceğim. Sivilceli oğlanlar ağaçların dibinde. Sivilceli kızları mıncıklıyorlar. <gülüyor> bu uç yuvası bu uç yuvası. Sokacaksın bir aşağıdan bir yukarıdan iki liraydan. Bu Yıldız Parkı'ndan ikinci köprüyü E5'e bağlayan bir çevre yolu geçse, ortada Yıldız Parkı falan kalmaz, kafanın elinde kalır. Evet, de sonunda geçecek oradan bir yol. Evet yani. Ne, ne olacak bu trafiğin sonu? Dünyalılara bakın kardeşim. Şu hiç gereksiz yavrulara bak. Güzelim kanlıcak oyunu işgal etmişler, koskoca yavrı bahçesi, müştemilatı, havuzu, piskiyesi, ah, ha? On gökdelerlikleri işgal ediyorlar. Müstelik fuzulen işgal ediyorlar. Yeni bin kişinin oturması gereken yerde oturan bir yaşlı kadın. Müteneffa Kon Fanfifon'un sinirli eşi Kontes Fanfifon. Bir hizmetçi bir uşak. Kontes bütün ülkümsüz kişi odasını dolanıyor. Acaba neyim hangi odada unuttum diye. O da yılda Yılda hikay mi mı? E Tabii, kontes yılda on ay Paris'te. Vay orospu vay! <gülüyor> Affedersiniz ağzımdan kaçtık. Affedersizlik bir şey yok, laf yerinde. <gülüyor> Esasından alalım kardeşim, kaç milyarsa verelim. Şu Kıbrıs yanısına bakın, yıllardır sinirime dokunuyor. Kışın bomboş durur. Yazın bir buçuk aylığında bir yaşlı karı, bir de yaşlı hizmetçisi... ...iki yaşlı karı, güçlerinden sektörü bütün gün iç takışır. Satın diyoruz, Aa, bir anda Paşa'nın torunlarıymış. Zaten satsalar da yıkılamaz. <gülüyor> Tarihiysen, Bir de bu çıktı başımıza yüksek anıtlar kurulu! Her şey tarihi anasını satayım! Orası Harun ve kalma, burası Abdellikle bin şey! Uyduruydun, eve gümecek! Yalan! Yalan efendim, tamamen yalan! Nereden biliyorlar? O zamandan bu zamana yaşayan adam var mı? Hep salak bir Birsel'in uydurması! Kimin? Salah Birsel diye bir farepe uyduruyor bunları! Alacaksın onu, 20 dakikalık aralarla sürekli döveceksin! Bak bakalım bir daha uyduruyor! Hiçbir konuda disiplin kalmadık kardeşim! ...disken istediğini uyduruyor. Ya şeytan diyor ki bir gece çak gibi dövreli neron dağlar inlesin. Sıra gibi yanar onlara... Evet canım cayır cayır. Yangın Allah'ın emri itfaiye olmasaydı. İyi elektrik kontaklanırsa itfaiye gelene kadar iş biter. <gülüyor> <gülüyor> günaydın müteşebbisler. Oo, günaydın, günaydın Kartal Bey. Arzı hürmet ederiz. Kuşlar bana dedi ki... ...üçünüz üçün, bir olup orada burada küçük tebek arsalar kapatıyormuşsunuz. Hmm. Kapatmak da kelime, Kartal bey? Ayırttık, daha almadık. Aa, size gelip bir danışalım diyorduk. Yarın gazeteler ne yazacak? Sizlere evet. soruyorum, yarın gazeteler ne yazacak? Ne yazacak Kartal bey? Kartal'a sepan yine halkımızın hizmetinde. Konuş sorununuz halloluyor. Haz inşa sizlere İstanbul'dan daha İstanbul bir İstanbul yaratıyor. Bu yepyeni İstanbul'da yerinizi almakta acele ediniz. Aydınlılar, gözünüz İstanbul. <gülüyor> İstanbullular, gözünüz aydınlıyor. Evet! Aynen çıkıyor yarın gazlarda, hepsine yarım sayfa ilan verdim. Yarın İstanbul birbirine giriyor. Sabah olsa da gazeteleri alsam diye kuduruyorum. Daha çağdaş, uygar, sanatsal, geometrik ve simetrik bir İstanbul düşünüyorum. Burada bir gökdelen varsa onun tam karşısında karşı tarafta da aynen böyle bir gökdelen olacak. Burada bir hilton varsa ki var, öyle hıyar gibi bakmaya gerek yok. Onun tam karşısında bağlar başında da aynen böyle bir hilton olacak. Üstüketlerle çizilmiş bir İstanbul, bol bol, bol. İşlerimize çevirmen oluyorsunuz Kartal Bey! Evet! Biz zaten sizin bu parlak stillerinizi bildiğimiz... ...şu nasalar sıkıntılarımızı değerlendirmek üzere... ...size başvurmayı düşünüyorduk yarın sabah erken de Efendim müteşebbüs var, müteşebbiscik var! Biz teşebbüslerimizi daha müteşebbüs ve abimizin kanatları altında... ...güvenli bir biçimde geliştirelim diyoruz! Yüzde onardan yüzde otuz istiyoruz! Bana ne kalacak? Gerisi yüzde Toplam yüzde dokuz diyelim. Olanak. Olmaz. Niye anneniz mi kızarır? <gülüyor> Adam başı yüzde on. Üçümüz yüzde otuz. Üçünüz de toplam yüzde on. Anlaşabilirdi kısmet. Bana bakın. <gülüyor> Bana bakın. <gülüyor> Bu kadar çok insan bölüşmez bir pastayı. Biz kaçalım o zaman. Evet. <gülüyor> Yine beklerim. Teklif tekliftir. Toplu teklifle gelmeyin. Erkekseniz tek süt gelin. Sel gider, kum dimdik ayakta. Bir an kapatalım gözlerimizi, sonra birden bir açalım. Bir gerçekleşmiş, yağmuru yumru yok, gökyüzüne mağrurca yükselen gök denenler, gözü denenler. New York gibi bir İstanbul, Chicago gibi bir İstanbul. Siz buna layıksınız, ben de bunu yapacağım Sayın Aydın <gülüyor> Pardon, çok çok özür dilerim, Sayın İstanbullular. Kartal Bey! Yes yavrum! Mimar Sinan biri geldi, sizinle görüşmek istedim. Diyor. ...e randevunuz var mı diye soruyorum. <gülüyor> Randevu ne diyor. <gülüyor> Al içeri yavrumu. Baş üstüne. Karım bu kıçı kırık sekreteri kıskanıyor. <gülüyor> kıçı da o kadar kırık değil aslında. <gülüyor> Lan bizim sekreter taş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Karım çok akıllı vallahi. <gülüyor> Hoş geldin kocası ağabey. Hoş gördük. İstanbul'u nasıl buldu İstanbul'u bulamadım. <gülüyor> Anlamadım. İstanbul nerede İstanbul'dayız işte tam göbeğinde, hatta göbek deliğinde. Hayır bizim İstanbul'umuzu nereye götürdünüz? Ellerimle yaptığım camilerimi bulamadım. Apartmanlardan camiler görünmez olmuş. Aa, o ne öyle? Boğaz köprüsü. Ah, eyvah! Canım boğazın üstüne köprü diye ede ede bunu mu eda ettiniz? Nesi var Tövbe estağfurullah. Betonlu yığının arasına tel germişler. Tövbe tövbe estağfurullah! Ben o kadar köprü yaptım, hiçbirini görmemişler mi? Nesi var Boğaz Köprüsü'nü ya, canavar gibi! Doğru buyurdun, tıpkı bir canavar gibi! İstanbul'un iki yakasından işlerini geçirmiş bir beton canavar! 323 yapı yaptım, böyle çirkinliği yapmadım! Hiç mi mi var yetişmez oldu memlekette? Yok mudur mühendisanı Devran? Yetişmedi mi benden beri bir ser Cihan? Koskoca devletin ser mimarı yok mudur? Olayların mimarı Turgut var. E, kendisi mimar mıdır? Hayır hayır, kendisi memurdur. Peki bunu köprü diye kim yaptı? Bunu bizimkiler yapmadı, bunu gavur yaptı. <gülüyor> vah vah vah, demek bizim köprülerimizi kefere yapar oldu. Keşke beni daha evvel çağırsaydınız... İstanbul'a gerdanlık bir köprün açtırdım. Sen de yaptın aynısını yapacaktın kocasının. Artık dünyadaki ideal ve standart asma köprü tipi bu. Ben yapsaydım sanat eseri olurdu. Bu inşaat olmuş. Olabilir ama bu sanat eseri olarak düşünülmedi. İhtiyaçtan yapıldı. Ne cahil? Ben hastaneler yaptım hastalar şifa bulsun diye. İmaretler yaptım yoksulların karnı doyusun diye. Su kemerleri yaptım insanlar suya kavuşsun diye köprüler yaptım tez ulaşılsın diye darül kuralar imaretler yaptım ilim irfan alınsın diye bunlar ihtiyaçtan yapılmadı mı hepsi sanat eseri çok megaloman sensin o ne demek öyle he? ha kendini çok beğenmişsin ee, fazla tevazu gösterme inanırlar niye benim bütün ansiklopedilerde yakışıklı resmim var bu yara <gülüyor> Tabii yani, herhalde, <gülüyor> mutlaka, ee, öyle durup dururken, koca Sinan dememişler tabi. Hiç dolaşmadın mı Süleymaniye'yi, gidip görmedin mi Selimiye'yi? Ya o turist miyiz, biz Selimiye, Süleymaniye dolaşacağız. <gülüyor> İş adamıyız biz. <gülüyor> İşimiz gücümüz var, <varmış>, <gülüyor> Vah vah vah, eller yedi düvelden gelir incele de derslerimi, <gülüyor> torununun, torunun, torunun, aptal torunlarının haberi yok Süleymaniye'de. Yedi yıl boyu yedi bin kişinin teri döküldü, kanı döküldü o taşlara. Kanı mı? Evet. İş kazası ha? Elbette. Çok olur mu iş kazası? Olmaz olur mu, vinç yok, harç yok, o yok, bu yok, Asbel kadar inşaat. Koydun taşı taşın üstüne. Durdu durdu. Durmadı düşen taşın altında kal, kalır ameler. Allah'tan amelenin bini bir para. Tabii o zaman sendika yok. Bir bok yok. Grev murev yok. Ücretler düşük. Ne ücreti canım? Ücret ücret yok. Yok ya. Tabii canım. Çalışmayana falan. Kal. Dayak soruyla ha. Başka türlü çalışmaz ki bu millet. Harika ya. <gülüyor> Sen de şimdi diplomada yok değil mi? Ne? Neyi? Diploma, diploma. O ne o? Mimarlık okulu mezuniyet vesikası. Ee, nasıl anlasak şimdi sana sen mimar olmak için mektep medresi okudun mu? Aa Benim ustam vardı hiç şırak oldum yanına. Mektep ustam. Yavuz Sultan Selim'le Çaldıran Savaşı'na katıldım. Ee, şarkın mimarisini gördüm. Mısır seferine katıldım. Mısır'ın mimarisini gördüm. Kanuni Sultan Süleyman'la Boğdan seferine katıldım. Garb'ın mimarisini gördüm. Uzun uzun inceledim Ayasofya'yı. Dediler ki yapılamaz bundan böyle kupe. Ondan büyüğünü, ondan muhteşemini yaptım. Hem kalfalık zamanımda, henüz icat edilmemişken çimento, beton. Elalos, mimar okulun gözüdür, kafasıdır. Boş arsaya bakıp Göreceksin yapayı. ondan sonra başlayacaksın çalışmaya. Zaten bende senin böyle ne kadar büyük olduğunu bildiğim için özellikle seni çağırdım. Şu mahvap İstanbul'u şöyle bir yeniden imar edelim diyorum. Dedim ki lan bu işin kralını yapsa yapsak kocasını ayapar. Evet evet ama neresinden başlamalı bilmem ki. Ay. <gülüyor> Önceki Boğaz Köprüsü'nü kaldırıp atmalı. Sen taktın mı köpüyesini lan? <gülüyor> ya Asma Köprü böyle oluyor artık dünyanın her yerinde böyle tipi böyle. Bak ikincisi yapıldı, o da aynen öyle, yumuşak mı? Boğdan seferinde Kanuni Sultan Süleyman, ...Purut Dehri üzerine köprü kurdurmak istedi. Askeri karşıdan karşıya geçirmek için. Ordunun ser mimarı, bütün öbür mimarlar kafa kafaya verdiler... ...ve dediler ki Kanuni'ye, ...padişahım suyun akımsızı çok kuvvetli, ...buraya köprü yapmak mümkün değil. Kanuni sinirlendi, zaten sinirli adam. Mimarlara bir fırça, bir fırça... ...ben de askerim biriyim orduda, uzaktan dinliyorum. Baktım istarfa saracak, dayanamadım atıldım... ...devletluğum dedim, ben bu köprüyü yaparım. Mimarlar bıyık altından güldüler... ...mimarlar bıyıklıydılar. On üç günde tamamladım köprüyü, koca ordu geçti üstünden. Rivayet ki hala durmaktadır köprüm Furut Nehri üzerinde. Kanuni'nin yüzü güldü... Sen mi var Acemi döndü? Gördün mü Acemi İsa? Bundan böyle bilesin ki mümkün değil lafı yoktur Osmanlı'nın lügatında. Helal olsun. Tarih kitabı gibisin vallahi ya. Senin böyle tarihi kronolojik şahsiyetle karşı karşıya olmaktan ben acayip kıvamcı duydum. <gülüyor> duy tabii, duy duy. Ay, demem o ki hiç uyumamış o köprünün ayakları o güzelim Ortaköy Camii'ne. Hangi cami? Ortaköy Camii, bak şurada köprünün ayağının dibinde. Orada cami var. Allah Allah! Hiç dikkatimi çekmemiş. Ama şimdi o camiye uyduracağız ya, köprünün ayaklarını minare yapacak diye dedin ya. Ben minare yapalım demedim. O camiye uyan, bizim mimarimize uyan, bizim üslubumuzda... İstanbul'a yakışan bir köprü yapılabilir. Burası Pırıt Nehri değil usta. O yükseklikte yapacaksın, altından vazır vazır binlerce gemi geçecek. Başka türlü olmaz, mümkün değil. Ve cahil çocuk, az önce söyledim ki sana, mümkün değil lafı yoktur bizim lukacımızda. Üç merdiven çıkardım bir minare içinden. Birinden çıkan görmesi burunu sanır bir tek merdivendir minareye dolanan. Yapamaz mıydım yani İstanbul'a bundan daha uyan bir köprü? Tamam belki yapardın da, çeker miydi bakalım senin köprü bu kadar ağırlığı, bu kadar tır kamyonunu? Saniyede bilmem kaç tane kamyon geçecek onun üstüne vasır vasır. Estağfurullah varmış. ...öyle taş üstüne taş koymaya benzemez! Yahu sen beni giderek sinirlendirmeye başlıyorsun! Ben statik hesabı bilmesem... 500 yıldır... ...ayakta durur muydu eserlerim? Ne zelzeleler gördü benim minarelerim, camilerim? Birinden bir tek taş düştü mü? Kıyara kal! Sinirlenme mesela elini öpeyim İsteriz, cahil! Cehaletin ulaşır saniye marifesiyle! Thank <laughs> you. Tamam, mesela öpmeyeyim yani ben sana en sevgilerimi, saygılarımı belirtmek istemiştim. Heh. Ben sana aslında şu Mamur İstanbul poşumu anlatmak istiyorum. Anlat bakalım. Ben şimdi derim ki, bu küçük tefek evler var ya. Evet. Bunların hepsini yıkalım. Eee? Bunların yerlerine 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı gökdelenler yapalım. Daha çok insan yararlansın bu metrekarelerde, hani halkımızın konut sorunu çözümlersin. Hııı. Hmm. Hııı tabi, işte öyle şeritin gibi, endapoteli gibi görkemli yapılar. Evet ama o zaman Galata Kulesi'ni de yükseltmek gerek, Süleymaniye'yi de bir o kadar yükseltmek gerek. Niye ya? ne alakası var? Kaybolur giderler gökte dönenlerin arasında minareler görünmez olur. Kaybolmazlar. Niye kaybolsunlar göçesinden ya? Onlar öyle aşağıda duracaklar. Meraklısı inecek bakacak. Evet. Ha anladım şimdi anladım. Sen diyorsun ki İstanbul'un üstüne beton dökelim, <gülüyor> betonu kat kat yükseltelim, arşa çıksın İstanbul'duya bir beton yığını. Görülmesin gökçüsü. Ay yaşayasın. Ağzını öpeceğim. Müsaade et ağzını öpeceğim. <gülüyor> Uzak dursun. Dır. Bana derhal şuradan üç çifte bir kayık çağır. Taksimetreli. <gülüyor> Hemen türbeme dönüp yatmalıyım. Zaten 499 yaşındayım. Bari İstanbul'un bundan kötü halini görmelerim. Gözler ne oldu Bir şey olmadı. Kapattım. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Acayip eski kapalı oluyor bu eski adamlar. Ben sıfır ila üç yaşında bir mimar bulmalıyım kendime. İstanbul'un sesi bitmiş. Hani gür sesli bir sivilç. Çok arabesk sokaklardan geçiyorum. Hani nerede sokak satıcısının sesi? Sokak satıcısı nerede? Satıcıdan vazgeçtik. Hani sokak nerede? İstanbul'un sesi <Gülüyor> ...satın almak, özverişini göstermek içindeyiz, saygılar. Ben bakan değilim ki. Öyle mi? Öyle ya. Öyle ya. Sayın bakanım iyi günler dilerim. İçinde ben bakan S değilim ki. Öyle mi? Öyle ya. Sayın bakanım iyi günler, saygılar. İçin de bulunduğumuz kıza. Saçmalama, ben bakan falan değilim. Evet tamam, İçimizden birinin bakan olması gerek. Bakanlık öyle müsminhal duruyor. <gülüyor> öyle ya. Peki sevgili kardeşlerim. Sizi kırmıyorum, bakanlığın ağır yüklerini omuzlarına alıyorum. Demek Bundan böyle görüşmelerimiz hep bakanlık düzeyinde sürdürelim. Laubo olmasın lütfen. Kutlarım sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim yok. Sayın bakan ya da sayın bakanım sizin karşınızda bir bakan var. Özür dilerim sayın bakan kardeşim. İzninizle sizden kabataş iskelesi ve çevresini satın alıyorum. Evet alıyoruz. Özür dilerim oraları satamam. Niçin? İzninizle oraları ben satın alıyorum. Sen alamazsın. Niçin? Sen bakansın olmaz ki. Sizin için yerinde bir tasarruf olmaz sayın bakanım kardeş. Bırak şimdi sizle bizi konuşmayın. Ben niye satın alamıyormuşum? ...Nasıl alabilirsin kardeşim sen bakansın... ...Ancak satabilirsin, yani ucuz fiyatta elden çıkarabilirsin. Senin ucuz fiyatta elden çıkardığını da bizler satın alabiliriz. İstifa ediyorum! Ne için? İstifade edemiyorum! Sizin olsun böyle bakanlık, bir taşı bile satın alamıyorum. Ne anladım ben bu bakanlıktan? Kim isterse olsun, ben ondan taşı satın alayım. Sakin ol canım kardeşim! ki kardeşim için kendini feda edeceksin! Yapacaksın bunu vatan için! Senin payını sana ayıracağız elbette! Bit tobi! Öyle mi? Öyle ya! İyi tamam o zaman kendimiz seve seve feda ediyorum! İstifamı geri aldım! Güzel! Hemen ucuza sat bize şurayı! Satılacak yer benim değil ki halkın malı! Aptal çocuk! Halkın malını satın için bana güvermeyin! Bunu yapamam! Mankür! Kardeşlerine bunu da mı yapacaktın? Usrar etmeyin satamam! Olsa olsa pazarlarım! Orada ne yapmak istiyorsunuz? Biliyorsun! Öyle ya, o zaman müsteşarla görüşürüz! E bizi bürokratlarla uğraştırma sevgili kardeşim bakan. Oraya büro var, iş yerleri, çiş yerleri, parkingler... ...sosyal ve asosyal konuklar yapacağız! Bamur ve tek bir kaba düşünüyoruz. Peki tamam. Benim emir verdiğimi söyleyin. Hemen işe başlayın. Sayın bakanım, ben hayranlarınızı Tüm filmlerinizi izledim. Televizyondaki programlarınızı hiç kaçırmam. Bir imza lütfeder misiniz? Şöyle kağıdın altına sar lütfen. Bakanda yakışan bir imza. İmzaya yakışan bir kağıt. Hadi imzala canım kardeşim. Çok inatçı. Çocukken de böyleydi bu. İmzalasana lan! Bana ne, bana ne! Yahu demin konuştuk anlaştık ya kardeşim bakın! Atsana şuraya o cici aptal imzalı canım salak kardeşim! İstediğiniz çok şey. Fazla yer işgal ediyorsunuz. İşgal mi? Ne çirkin söz. Biz İngiliz ordusumuz işgal ne kelime? Hizmet bizimkisi. Vatan borcu, kamu hizmeti. Orayı güzelleştireceğiz. Üstelik içinde biz oturmayacağız ki halkın hizmetine sunacağız. Halkımız yararlanacak kendi topraklarında. Görevimi kötüye kullanmak istemiyorum! Bu bir skandal! Aaaahhh! Aptal çocuk! E, çocukken de böyleydi bu! Sizi oraları veremem! Bilirsem, benim avantam ne olacak? Yüzde otuz Her zamanki gibi kardeş payı! Yüzde 30 dört! Kardeş kardeşe vurur mu? Yüzde Ben bakanım! Şüş! Yuh! Hayır! Tamam peki! İmzala! Aferin Cici Çocuk! Bakanlığa yakışan bir bakan! Bakana yakışan bir imza! İmzaya yakışan bir kağıt! Evet. Kağıda yakışan bir cep! Cebimize yakışan bir iş! İşimize yakışan bir tavır! Evet! Yalnız küçük bir sorun var! Nedir? Ben bakan değilim ki! <gülüyor> o iş bağlandı bile! Üç gün sonra bakansın! Yok ya! Eh. Peki şu set üstündeki abuk subuk evleri ne yapacağız? Zaten biz ön blokta 25 beş 30 kata yükselince... ...bunlar arada gece kondu gibi kalacak. Çok çirkin, göze hoş değil. En iyisi Greider! Evet evet, en iyisi Greider, en kralı buldozer! Sonra de doldurabiliriz biraz, vatan toprağına toprak atmış oluruz. Niye Fransız toprağıyla mı dolduracağız? Anlamadım. E vatanın toprağını bir yerden alıp başka bir yere naklediyoruz. Vatan toprağı artmış olmuyor ki. Yer değişti. Evet ama yurdumuz karalarının yüz ölçümü büyüyecek metrekare olarak. Ölü metrekareleri yaşan hale getireceğiz. Şöyle on metre ilerlerse kıyıdan fazla bir şey değil. Şuraya kadar haritada hissedilmez bile. Arabalı vapur için de kolaylık olur. Kırk saatte gelemiyor. Kat yolu on metre saltarak gidiş dönüşte yirmi metre kazandırıyoruz vapura. Yurt ekonomisine büyük katkı. Bravo. Bunu hiç düşünmemiştim. Bravo ben vallahi. Ben de kendimden beklemezdim. Kardeşlerim. Boğaz'ı doldurmanıza izin veremem! Çelik güler Soylaşma! Asıl siz dalanlaşmayın! Boğaz doldurmak sevaptır! Donlu bahçe Sarayı boğaz doldurmanıza bahçe edilmiş, üstüne saray edilmiştir! Tabi tabi! Gayet tabi! Neden adı dolma bahçe? Deniz doldurulmuş, bahçe edilmiş! Biz de bizimkine Dolmataş sitesi deriz! Zaten Kabataş isim olarak çok kaba! Dolmataş çok daha zeytinyağlı bir isim! Kız Kulesi de isim olarak çok güzel. Anlamadım. Hani diyorum hazır eldeymişken Kız Kulesi'ne bir şey yapılamaz mı diye düşündüğüm bir an... ...elimiz çimentoya bulaşmışken. Ne gibi? <gülüyor> Demeyim şöyle panoramik döner, turistik bir restoran. Üstünde bir bar, onun üstünde bir pub, üstüne bir disco... ...son 20 kat otel, tepeye havuz, havuz, bar ve disco! Yani şöyle küçük bir restorasyon yapılamaz mı Kız Kulesi'nde diye? Öyle bir aklından geçti. Dolduracaksın salacak iskelesiyle kız kulesinin arasını şık taşlarla nefis bir bul var. Salacak kız kulesi arasında tramvaylar çalışacak. Kız kulesi muazzam bir turistik site haline gelebilir. Turizm patlaması olabilir. Evet ya! biliyor musunuz dünyanın her yerinden akın akın turist geliyor kız kulesine. Turizmde haşlı söterleri. Böyle bir patlamanın kardeşimizin bakanlığı sırasında olması önce kardeşimiz, sonra ailemiz... ...ve sonra vatan için ne büyük olur. Turizm ve yurt ekonomisine büyük kalp elbette. Şu an kaç kişi ziyaret ediyor kız kulesini? Sevgili kardeşim bakan... ...az önce imzalamış olduğun değerli kağıt... ...işte böylesine büyük bir kalkınmanın... ...tarihi vesikasıydı. Yok ya! Eh, her Ailemi seninle kıvamıyor. Projemiz münasip midir? Yüzde otuz dörtle münasiptir. En iyisi Gryder. En kralı buldoze. ne hoş gelir çalışan bir Gryder'in sesi. Bir kalkınma senfonisi! Güzel! Operasyonun adı bu olsun sevgili kardeşlerim! Senfonik kalkınma! Yönetim kurulu toplayıldı! Gündem! Her gün! Para kazanılacak! İşimiz bu. kazanılan parayla başka para kazanılacak! O parayla yeni paracaklar kazanılacak! Alsınız çok para! Tartışmayla yitirirsek zamanı çok para yitirmiş oluruz! Vakit faiz, toplantı bitmiştir! Tarakçı kardeşler ve Tarak Bank ve Yam kuruluşları güvencelerin en büyüğü hem güvencesi. Tarak Bank ve pek sayı Tarakçı kardeşler yine halkımızın hizmetinde önemli bir operasyonun ikici finans gücü olarak emrine Nasıl? Tarak Bank ve pek sayı Tarakçı kardeşler güvendiniz müteşekbiz kaltalas yapar ile el ele. Pek sayı Tarakçı kardeşler yüzde ona ne buyrulur? Riski yok işimizin garantiden de garanti. Ne kadar paranız varsa bana verin çok kısa sürede çoğaltayım servetinizi. Yüzde yirmi oranında. Hı -hı. <gülüyor> Kimse veremez daha fatasını veririm diyen yalan söyler. Günü gelir veremez yanarı gider paracıklar. Veririm der günü gelir veremezsem milyarlarca mahcup olurum sizi. Anlayıştı oğlum biraz ben hiçbir şey kazanmayayım mı? Siz sizi bilirsiniz ayrı ayrı severim kününüzü. Madem öyle, çünüz için yüzde otuz diyelim. Hı -hı. Ne kadar kıpırdamaz olmuş kıllarınız. <gülüyor> Kılları kolalattırdınız, o <Öyle> nedir? <gülüyor> Pekala sizin için kuralları yıkalım, yüzde kırkı mı? Pekala, madem öyle kardeş kardeş bir şeyim, yüzde elli siz. Ha? Bendeniz peygamber diyelim beyler! Bizim de <gülüyor> öyle bir iddiamız yok! Köleniz değilim ben! Evet! Paranız var ama hiç parayla bitmiyor! Fikirler gerekli! Benim fikirlerim var! Fikirlerimden yararlanın diyorum size! Yararlanıyoruz zaten! Siz yolu açtınız Sayın Kartalas yapan Biz sizi izliyoruz! İzninizdeyiz! izinizle. Bütün riskin aldığına ben giriyorum! Herkese ben muhatap oluyorum! İşin amallığını yapıyorum! Kaymağını siz diyorsunuz. Peki kaymağından vazgeçtik! Üç kaşıkta biz bakalım şu kazancın tadına diyoruz! O da yok! Ne yani? Biz... Oruçlu muyuz bu mu işle? Sekandarlar, sizi her gün daha çok istiyorsunuz. Alışma işi kudurmuştan beter. Kötü alışkanlıklar edindirdim sizlere. Beni sömürüyorsunuz. Ben de hıyarı gibi kendimi sömürttürüyorum. Estağfurullah! Sizinle çalışmaktan gerçekten kıvanıyoruz Sayın Kartalas Yapan. Yaptığınızı has yapıyorsunuz, biliyoruz. Parayı verelim işe başlayın. Siz bu işle kazanmayın. Onun yerine biz size Kaliç kıyısında turistik inşaat izine olan 400 metrekare yer verelim. Oraya istediğimizi yapın. İstediğinize satın! Bize yalnızca karın yüzde ellisini Allah cezanızı versin! <gülüyor> Gidip bir yerde kutlayalım! Pasaja gidelim! Niye pasaj? E her yer ateş bahası. Bence bir şişe viski alıp birine misafir gidelim! En ucuzu o, Evet! evet. Da kullanmayı düşünmüyorum ki Yürümesin, yatsın Uzansın, öylece dursun Tamara'nın eli uzunmuş Uzun olsun ne olacak Haremden çaldığını haremden Dışarı çıkaracak hali yok ya Tamara Esma'nın Fondötenini çalmış Çalsın Bütün fondötenlerin parasını ben vermiyor muyum Mülk benim değil mi İrini de durup dururken öldürttüler Bana salak karılar Anla İsa Paşa'yla evlendiririm olur biter. Davet Komnenist niye kızımı boşaltın diye bozuk çalarsa yürürüm üstünü, alırım elinden Trabzon'u, kurarım Trabzon sporu görür gününü. <gülüyor> Hepsi Esma'na takmışlar. esmanı kıçı hangisinde var? Fakat madem karıyı Paşa'ya veriyorum, o da bana kızını versin. Sitti hatunu ben almadım ki. Çocukken babam bana almış. Ben o zaman karı da ne <gülüyor> oğlu Süleyman Bey'in tezgahı Babam Tufay'a gelmiş Görücü gitmiş Beş kızın içinden beğene beğene bunu beğenmişler e Getirdiler şap evlendik Edirne'de oturuyor kadın İstanbul'a geleyim demiyor ondan ne isterler anlamıyorum Çiçek hatında gitsin Kahire'de otursun Heleni zaten moraya babasının yanına yollayacağım Ay olmaz ki insanın bu kadar çok karısı olmaz ki ...harem stadyum gibi... <gülüyor> ...ve minel karayı... ...destum... ...bu köprülerden çıktı. Sizin adınız verilerek yapılan... ...meşhur Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hünkârım. Sen kimsin? Sinan. Kaçıncı Sinan? Numarasız. Açık tribün Sinan. <gülüyor> Yavuz Sultan Selim Han tahta çıktığında... ...bir garip yeniçeri... ...Sinan bin Abdülmenna. Ee? İstanbul'dan şikayetim var hünkârım. Şikayetler yaradana. Ben kapalıyım. Peki bu İstanbul'un hali ne olacak sultanım? <gülüyor> Sakiya meyvir ki bir günü lalezar elden gider. İrişir faslı hazan, bağ bahar elden gider. Avni der ki, dilbera hüsbü cemale kıl vefa, baki kalmaz kimseye İstanbul elden gider. İstanbul'un üstüne beton dökmekteler. Bu gidişte iki yakanlarısına beton dökücü işi bitirecekler. Asya Avrupa birleşecek. Ne boğaz kalacak ne bir şey. Boğazı dolduramazlar Sinan. Korkma. Kork. Bunlardan korkulur. Doldururlar sultanım. Boğazı dolduramazlar. Bunlar Ruslar müsaade etmez. İstanbul'un üstüne beton dökmekteler. 535 yıl önce fethettiğiniz İstanbul'un yerinde yerler esiyor. Korkarım ki İstanbul'u yeniden fethetmek gerek. Sinan, Sinan... ...ceng ederek almışız İstanbul'u kafaradan. Şehir artık üç kağıtçının matrabasının elinde. Şimdi muhtar seçmezler beni aday olsan Fatih'ten... ...nasıl geri alsak kendi bu eşşoğlu eşşeklerden! Aplauz! <gülüyor> çiş umuduyla. <gülüyor> Çünkü maalesef durdurak yoktur oyunumuzda. <gülüyor> bir semt yepyeni evler hediye ediyoruz Sizi kutsamak istiyoruz Kaçtan alıyorsunuz? <gülüyor> Fiyatlarımız sizin evleriniz kadar kelepir olmayacak elbette Aa, Nesi var bizim evlerimizin? Taş gibi bizim evlerimiz Ellemesen yıl bir şey olmaz Eski yapı bunlar şimdiki gibi uyduruk inşaat değil <gülüyor> Estetikten yoksun kulübecikler Kulübeciklerimiz de suyu akıyor Peşin para ödeyeceğiz şakır şakır Sizin olsun paranız biz evlerimizde mutluyuz. Anlarım fiyat arttırmak istiyorlar. Vampirler! Evet. Sayın kamadaşlar, çok para vereceğiz sizlere! Biz, biz daha, daha çok istiyoruz. istiyoruz! Peki tamam, biz daha çok veriyoruz! Çok daha çok, daha çok çok <gülme> Dilim dilim keseceksin bu kapitalistleri! İnsanın durup dururken... boş ...bolşemik kolası geliyor vallahi! Merak etmeyin, çok daha çok verebiliriz! En çok, çok, en çok istiyoruz! Çok. Peki tamam, olan şehir eşkıyaları... ...en çok onu veriyoruz! Buldunuz bizim gibi müteşebbisleri bisleri, bakalım! Satmıyoruz... ellerimizden çıkmıyoruz! Neden? Şike bu. Böyle maç olmaz, sahadan çekiliyoruz arkadaşlar. Aa, buyur, buyur. Sayın bakanım, sayın halkımız sayın, sayın sorunlar çıkarıyor. Uşak bize bu evlerin. Halkı sokağa atamam. Birinci dereceden inşaat bölgesi. Bir tahliye genelgesi. Kanun kuvvetinde kararname. Yapamam. Niçin? Bu kadar insanı sokağa dökeme Sokağa döken kim? Çuvanla para veriyoruz. Başka evler alsınlar. Hem önümüz yaz, piknik yapmış olurlar. Onlara birer çadır hediye edelim, tatile gitsinler. Güney'e müney'e, üç ay dinlensinler. Ellerine geçen parayı da çarçur etmesinler. Onlar dinlenirken paraları da dinlensin. Üç aylık faize versinler bizim bankaya, servetleri üçü alsın. Evet, Tarak Bank herkese, üstünde bankamızın amblemi bulunan... ...birer çadır hediye etmeyi taahhüt eder. Halkımızı böyle bir tatilden mahrum edemezsiniz sayın bakanım. Kimseyi zorla tatile gönderemeyiz. Zorla göndermiyoruz, herkes nerede tatil yapacağım diye deliriyor. olanak sağlıyoruz. Çadır veriyoruz. Biz olayın kızılayız. Kolay değil tüm elleri boşaltmak. Çok terkeli bir şey. Herkesin sokağa dökülmesini, iş numaişe, numaiş devrime dönüşür. Çok terkeli bir şey sizin benden istediğiniz. Ama önlemler alırsa tehlike ortadan kalkar. Dikenli telle çevirsek onların tatil sitelerini. Aa. Evet. Dikenli telle çevrilebilirse olası. Ancak riskli işin fiyatı vardır kardeşlerim. %39 isterim. Yuh, ayı! Senin gözünden mi? Delirdi canım. E siz de takdir edersiniz ki sevgili kardeşim, bu kadar insanı evsiz barksız bırakamam. Kimse evsiz barksız kalmıyor. Para veriyoruz. Üç ay sonra yeni bir ev satın alıp, oraya geçiyorlar. İsterseniz hepsine tek tek ev bulalım. Bizene Yapalım bu insanlığı be canım kardeşim. Yeni evlerinde biz bulalım. Bilgi komisyoncuyla anlaşalım, bu hizmeti de yapalım çok sayın halkımıza. Karak Bank'ın ücretsiz bir hizmeti olsun. Bunun için hiç kimseden beş kuruş almayalım. ...komisyonculardan komisyon alırız. Evet. Elbette bu daha insancıl bir çözüm... ...ve bize de bu yakışır. Komisyonculardan alınan komisyonun... ...yüzde otuz dokuzunu bana verin... ...varsın yüzde altmış biri sizin olsun. Ben kalender meşrebim. <gülüyor> Meşrep değil, merkemsin. Ailemizin yüz karasısın. Tuh! Üvey kardeş. İpek mendilime de yağmur yağmış... ...Üsküdar'a giderken. Anlaştık mı sevgili kardeşlerim? Anlaştık eşşol eşşek. Çok ayıp babamızın eşşek olması bilmem sizin ekliar. Anlaştık sevgili kardeşlerim. Biz, Biz ne de, de olsa uyumlu bir aileyiz. E ee, her. <gülüyor> Cati. İşte Vales'ten Recahati! İşte Vales'ten Recahati! Vales'ten Recahati işim i̇şte, işteki yerlerden... ...Bu idimizde bir evde kiralacıdır... ...güzel sanatlarda öğrencidir... ...sittinsiniz! <gülüyor> i̇şte bu da işin elebaşı! Yeraltı örgütünün gizli şefi... ...Koskoca Mimar Sinan'ı hiç utanmadın! Koskoca Mimar Sinan! Şş, susun Sinan minammet! Demeyin bir taneye olacak bir duyam olacak... ...türbemde huzurum kaçacak başın belaya girecek! Yaa Sultanahmet'ten teplidi kıyafet geliyorum halime bakıyorum. Orda burda Yeniçeriler hüviyet soruyor. O yeni onbindikleri de pabuç gibi resmi basmışlar. Haydi kışt kışt. Hoşgeldin Hoş Sinan baba. Helam Sinan baba, baba. baba sefağa geldi. Sefa oldu. Bilmi evladım. Bırakın yok mu ben bunu içemiyorum. Yaratınız Koca Sinan. E, yaratın bari. Ne oldu? Nasıl gelişti olaylar? Güya bizim Bursa e, hepsi yıkılacakmış. Yıkamazlar. E, vallahi Sinan baba yıkılmasına kimsenin gönlü razı değil ama satan satana. Parayı göre satıp kaçıyor. Oy Allah kahretsin. Ya 3-5 ci talebine mahalle boşalmadı ya. Ben çıkmıyorum kardeşim. Aferin değil mi? Top baba ya ben çıkmam burada ya. Hiçbir şey yapamazlar. Daha başındayız. Daha başını andırır bir İstanbul. ...sizleri sokağa döküp sırtınızdan bir çuval para kazanmak istiyorlar. Güzelim evlerinizi yıkıp yerine beton yığmak istiyorlar. Öyle yama var mı? Yok! Aferin. E, girene bildiğimiz kadar direniciyiz Sinan Baba'ya. Ben söyleyeceğim, Tahir Beyefendi'ye de söyledim. Ha. Herkese de söyledim, dinletemedim. Bu iş iki ucu poklu dedim. Yok, hemen kazanmak yok. Ben hiç moralimi bozmuyorum Sinan Baba. Mahalleden gidenler gele gire gitsinler. Benim işler biraz düştü. Varsın düşsün geçen gece dayanışma toplantısında 142 biraz satmışım rekor ya. Ne oldu geçen gece ha? Dayanışma toplantısı yapıldı burada Dayanışma ne İmece. ha? İmece Toplantı ne İstima E rekor ne peki? En çok o gece biraz satmışım 142 lira Peki netice tülü münazara? Ha. Ya yani, münazaranın sonunda ne oldu? En çok biri Recep içti işte, Recep. Ya bunda gelecek bir şey yok içerim tabi. İçirtiyorlar adamı kardeşim. Toplantı gecesi ben her şeyi kafamda çözmüşüm. Anlatmak istiyorum dinleyen yok. E, Fıçının üstüne çıkmak zorunda kaldım tabi. Drenmek lazım arkadaşlar diye. İzbahar'ım benim. Kuru gürültü yapmayalım arkadaşlar diye sallayan yok. İndim Fıçı'dan iki bira daha içtim. Işte. Allah Allah diye çıktı Fıçı'nın üstüne. Dayanamıyorum kanıma dokunuyor. Ne bira mı? Hayır olaylar. Ne oldu, Fıçı'dan mı düştü? Ya ne canım, Fıçı devrilince Recep de Fıçı'yı tutmak istiyor. Şimdi Fıçı da Recep'i tutmak istiyor ama! Ya kaç bir eşitimi hatırlamıyorum. Dokuz. Neyse işte. ne işte. işte, var oğlum tek tek yazıyoruz burada. Dokuzuncu'yu dikledin, Canavle Fıçı'nın üstüne tırmandın. Örgütle ne var ya? <gülüyor> diye bağırdı, bağırış o <gülüyor> Örgütlenme! Ne Teşkilatlanma! Ha teşkilat şart tabii! Bir elin nesi var, iki el? <gülüyor> Kubbe de bir hossedam. Tahir Bey de oradan işi politika ile hani dönüştürmeyelim <gülüyor> dedi. İş zaten tamamen politik. Ya ben politikadan anlamam, politika sevmem. Hem bu işin politikayla ilgisi yok ki... ...durup dururken evimizden, dükkanımızdan oturuyoruz. Politika ne? Siyaset. Siyaset ne? <gülüyor> Babanın zamanında siyaset yok mu? Yok herhalde o zaman padişah var. Padişahın siyaseti var. Yani Efrak Boğdan'la durumumuz... Sırbistan'a karşı tavrımız falan mı oluyor siyaset? Ya bu işin Sürbistan'la ne ilgisi var? Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Yumuş ay yumuş. Fıçıdın gidecek, ben ne yapayım? <gülüyor> Peki yürüyüş yapılmadı mı? Belediyeye gidilmedi mi? Gidildi canım, başkan söz vermiş zaten. Ha. Evet başkan müthiş bir adam <gülüyor> Sinan baba, müthiş bir adam başkan. Evet. Müthiş olmak zorunda, seçim yatırımı yapıyor, lastikli konuşuyor. Seçim ne Beş yılda bir başkan halk seçiyorum ama. Halk mı seçiyorsun? Evet. Ya Eçeli Cühella da seçerler mı yani? Gayet tabi herkesin bir oy hakkı var. Sandıkta adını bulursan. Olur mu yahu millet ne anlar? Gider en olmayacağını seçer. E, genellikle öyle oluyor zaten. Çok saçma. İşte bu başkan da gene seçilmek için yalan konuşuyor. Hayır efendim. Hayır. Adam şeref sözü verdi. Sinan baba toplantının ertesi günü evet. belediyeye sessiz yürüyüş yaptık. Başkanla görüşmek istiyoruz dedik. Dayandığınız belediye sarayına Hayır tabii. patronu Halil isyanı gibi. Yüzü. Aramızda bir heyet tespit ettik. Tahir Bey de heyet başkanı yaptık. Tahir Bey ya, sizi kabul etti yani. Tabi başkan bizi kabul etti. Büyük evet. bir salona aldılar. Oturduk bekliyoruz heyet halinde. Evet. Sayın başkan şimdi sizi kabul edecek diyorlar. Adamlar geliyor çıkıyor. Şimdi sıra size gelecek diyorlar. Namaza gitti gelince görüşecek diyorlar. Aziciğim biz orada birer paketçi karayı tükettik, evet. bu arada ne söyleyeceğimizi kararlaştırıyoruz. Güzel! Biz doğma büyüme buralıyız, hı. sentimiz yıkılsın istemiyoruz. Hı hı. Tezel'den bir çözüm bulun, sizin ihmalinizin kurbanı olmak istemiyoruz. Verizliyoruz yani. Hala ihmalin kurbanı, o lafı çok güzel bulmuş. Tahir bey bu buldu efendim. Tahir orada. bey o Föter Çapkalı oğlanmış. Evet. Adam hatip, adam belakati, yerinde sesi etkileyici. Tane tane konuşuyor. Foto romanda oynamış, bayağı rahat konuşuyor. <gülüyor> Foto roman ne? Ya bu Sinan'da acayip, o ne? Bu ne? Yeni doğmuş çocuk gibi. Foto roman şey Sinan bu, bir tür temaşa. Şimdi kağıda resmedilmiş, gazetenin ek olarak eve sızıyor, sabahları kenetle temaşa ediyor. Anlamadım ama neyse yani. Yani güzel konuşuyoruz Evet abi. onun için sözcülüğümüzü Tahir Bey yaptı dedi. <gülüyor> Aman Sinan baba işte o sıra başkan bizi kabul etti. Ha. Hemen Tahir Bey'i öne aldı. Ha. Ben biraz gerilerde kaldım. Ha. Nasıl? Başkanın resimlerini her gün gazetelerde görüyoruz. Kendisini bizzat televizyonda görüyoruz ama yakından görünce etkileniyor insan yani. Televizyon ne? <gülüyor> Resimli radyo. Radyo na, ha? televizyon! <gülüyor> Eeeyse Sinan baba, şimdi baş, başkanı birden bile burnumuzun dibinde görünce evet. hepimiz heyecanlandık! Aa, ben bir gün Beyoğlu'nda Türkan Şoray'ı görünce aynen öyle oldum. Yani gözlerine inanamıyorsun, Türkan Şoray öyle kalı kalıyor insan! Türkan Şoray bizi karşıladı! Ha? Başkan bizi karşıladı! Türkan Şoray kim? Yağmur'un annesi! Tanrıça mı? Evet! Türkan Şoray artist! Artist ne? <gülüyor> Öyle ya! E, film mi yani? Film de diyeceğim, kızacaksın şimdi bana. Ama Sinan Baba, kendi hiçbir şey bilmiyorsun yani. Film ne Sinan, ne? nasıl anlatalım sana bunları yani? Sen ne anlayacaksın Sinan Baba, <gülüyor> bu Türkan Şoray pek önemli biri değil. Madem önemli değil, niye Cevdet Bey oğlumuz onu görünce dona yazıyor, öyle kalıyor. <gülüyor> o Cevdet Bey'in az gelişmişliği. Ha? Sensin az gelişmiş ulan hıyar. Hıyar ne? <gülüyor> Salatalık. Ya Türkiye aşırı çevir çevirmeyin, olayı anlat. Ne diyordum ha? Sinan baba, başkan bizi ayağa kalkarak karşıladı. Efendi adam değil mi? Başkan, müthiş bir adam müthiş. Bu üretti, oturttu, Tahir Bey'i dinledi. Tahir Bey de Allah için çok iyi konuştu. Yalnız bir iki yerde çuvallar gibi oldu ama hemen toparladı. Tecrübeli tabii. Foto romanda o Evet. Başkan bizi sabırla dinledi, dinledi. Sonunda ayağa kalktı. Ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Bayar, bu bir skandal. Skandal <gülüyor> mı? Rezalet. Ha, rezalet tabii. Aferin başkanım. Evet, aynen öyle dedi. Ha. Bayar, bu Haydi ama güzel söyledik yani ben onu kadar güzel söylemiyorum. Tabii. Peki engel olabilecek mi evlerin yıkılmasına? Allah'ı evlerin yıkılmasına başlandı bile. Yok ya. Yıkılan o. bir şey yok Sinan mı? ev yıkıcılar gelmişler. Merve Çemal yanındaki bina yıkmaya başlamışlar. Merve Çemal kahveden adam toplamış, ev yıkıcıları güzel dövmüşler, oh. ev yıkıcılar kaçmış. Oh helal olsun. Vallahi helal olsun gelini de arkadaşlar. Ya. Tabii canım dayak cennetten çık. Sinan baba ayrıca başkan semtimizi çok sevdiğini, gençliğinin buralarda geçtiğini, yüreğinin bizlerle birlikte çarptığını söyledi. E, güzel konuşuyor. İşi bu. Öyle hepimiz ağzımız açık dinleye kaldı. İşimiz bu. Tamam be. Mahallenin çok eski bir mahalle olduğunu, hmm. insanların yaşlanıp yıpranırken kul yapısı binaların yaşlanmamasının olanaksız olduğunu söyledi. Ha, elindeki olanakları zorlayacağına dair şeref sözü verdim. Olanak ne? İmkan, İmkan. Öyle söyle söyle canım evet, İmkansızı gerçekleştiremem ama Siz benden imkansızı istin Bu sizin hakkınız diye değil Hepimiz alkışladık Bizi dışarı attılar <gülüyor> Başkan büyük bir adam ama Laf salatası Çocuk gibi kanıyorsunuz hepiniz Kentimiz halkın elinden çıkmıştır Kentimize el konulmuştur Kentimiz satılmıştır arkadaşlar. Yahu bu Necati çocuğun biraz hakkı var. Sizin işiniz zor beyler. Bugün oturduğunuz evin yaşadığınız mahallenin pazarlığını yapıyorlar. Bunlar yarın deniziniz zal alacaklar. Öbür gün güneşinizi isteyecekler Bunların gözü dönmüş bir gün gelecek sizin yıldızlarınızı çalacaklar. Her an şaha kalkabilir mi? Belediyenin önünde bize karşı köfte gösterisi yapılıyor. Susacak değiliz ya! O güzel gömdeni gösterme sırası sende! Vaylar, sayın arkadaşlar, ben deniz zavallı bir milletvekiliyim. Sayınızı! Biliyorum. Milletvekili başımda geçinemiyorum. bunda şikayet etmiyorum. Lojmanımdan memnun değilim, kimseye söyleyebilirim. Hani ağzımı açmıyor. Et diye karışmıyorum. Sütlü zaten sen ben. <gülüyor> Meyanat vermiyorum, meclise gitmiyorum. Oylamalara katılmıyorum. Katılmak zorunda kalırsam çekimser kalıyorum. Yalvarırım, beni bu işe bulaştırmayın. Bir daha milletvekili olmak istemiyor musun? Asıl bu işe bulaşırsam milletvekili olamayacağım. İsmim çevresinde spekülasyon yapılacak... ...Kartalaz yapan olayı yıpratılacak. Biz istemezsek milletvekili olamazsın. Biz istersek olursun. Bakın pek sayın Tarakçı kardeşler sizlere çok şey borçluyum... ...medyonum ve fakat siz de bana borçsuz sayılmazsınız. Elinizi... ...ve ayağınızı... ...gereken yerlerinizi öpeyim mi? Yallarım beni bu görevden afvedin. Sakin ol Kartal yapan. Onları ancak sen ikna edebilirsin. Sakin ol Brütüs. Bunda ürkülecek bir şey yok. Bak ben ürküyor muyum? Sayın Cestuslular. Sayın kaba daştıları, hatta sayın herkes. Bütün dünya büyük bir planın için. Bu planları ben yaratmıyorum. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu güzel bir evleriniz benden önce de vardı. Dolayısıyla bu evlerin sorumlusu ben olamam. Tabii ki ben bundan 100 yıl önce milletvekili olabilseydim, olaylar burada diye varmayabilirdi. Ve fakat bundan 100 yıl önce ne ben, ne siz, ne milletvekilliği, ne bürütüz söz konusuydu. Ve fakat bu güzelim mahalle vardı, bu güzelim evleriniz vardı. Büyüt de şöyle küçük tefek bir temizlik yapalım derilmiş. Kötü bir şey mi derilmiş? Bu 100 yıldır süpürülmeyen mahalleyi şöyle bir el birliğiyle silelim, süpürelim derilmiş. Delilmişmiş. Haydi delilmişten de olmuş. Kim ki delilmiş. Sararım sizi. <gülüyor> Karnınızda bir oda içi süpürge kesin. Üstünüze üstünüze mi süpürürüz? Hayır, ne yapar? o Odayı süpüreceğiz zaman sizin yanodayız. Biz de bunu yapıyoruz işte. Yapılan orada da bu mahalleyi süpüreceğimiz sırada sizleri biraz yan mahalleyi alalım daha sonra o mahalleyi de öbür mahalleleri de bütün mahallelerde bir birisini süpüreceğiz. Ben sizlerin vekili Kartalaz yapan müzikten yanayım. Sorarım size, sizde pislikten yana olan biri var mı? Yok, olamaz çünkü temizlik imana durur. Teşekkür ederim. Gazetede ilanınızı gördüm. Dolma taşçılısından bir apartman daire satın almak istiyorum beyefendi. <gülüyor> ben de dolma taşlı olmak istiyorum. Ama çok pahalı beyefendi. Aa, ateş patsa yol. Biraz indirim yapamaz mısınız acaba? Ödemede ne gibi kolaylıklar gösteriyorsunuz peki? Bakın, Bakın beyefendi, beyefendi Dolmabahçe sitesinden Hı. bir apartman dairesi satın almak istiyorum. Ancak nakit olarak o kadar yok yani! <Gülüyor> Belki de bir yerlerden birazcık borç bulabilirsem! Sizlere kredi verelim! Karşınızda koskoca Tarak Bank var! Verin, verin! Ne olur verin! Verelim elbette! Sen kredi formlarını getir kardeşim! Bayanlar, formları doldursunlar! Temmelliğe bak kardeşim! Erhaş pozitif! En iyi cinsten! Al yuvarlara bak al yuvarlara! Elbette! Soyludur benim kanım! Evet! Gerçekten etkileyici! Veriniz hanımefendi! Vermeyi sürdürünüz! Bak bir de bu bak kardeşim! Pıhtılaşma kat sayısı ideal! Çok iyi bir kan! Çok iyi de ne kelime! Benim kanım Avrupa! Öyle mi? Gayet tabi! <gülüyor> zaman taşınabiliriz? 14 ay sonra anahtar testi Çok teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz Her ay başı gelip kanınızı vermeyi ihmal etmeyin Seve seve Eğer bir ay vermezseniz gecikme zammı uygulanır Öbür ay iki şişe fazla vermek zorunda kalırsınız Helak olursunuz Böyle ağır kan faizinin altına girmeyin Size de yazık Sağ olun İşçiler para istiyorlarmış Ne parası? Türk parası Ortada falan mı var kardeşim? Yine yüz milyar çekmişler piyasadan. Biraz beklesinler. Acelelerini de ödeyeceğiz. Şarlıyorlar. Açız diyorlar. Gebersinler. Tabii buna bir fikir. Onlar geberince ödenecek ücret falan da kalmaz. Ölüler para almaz. Cenaze masraflarını karşılarız canım. Eşek ya. Eşek değiliz ya. Eşek değiliz ya. <gülüyor> Biz gelmeye dik kaldı ya, düşmelerim dalgaya. Biz gelmeye dik kaldı ya, kapınır mı memleket Yol geçmezse... geçmese? Kapınır mı memleket? Darı atlattık, vallanı patlattık. Kabul et apar gitti koymadı ki yani gitti ona par boça mavi Kimseyi kimseymez. Ooo <gülüyor> hoş geldin Sinan baba. Hoş gördük. Hoş geldin koca Sinan. Hoş gördük. Hemen rakı. Neler dedin Sinan baba merak ettik hani... Öldü mü kaldı mı diye. Sinanlar ölmez. Evet. <gülüyor> Gelirken sokağın ağzında gördüm bir sürü ev borç almış. Niye çıktı onlar? Sorma baba çıkan çıkana biraz para gösteriyorlar... Ciğer görünmüş kedi gibi koşturuyor millet. En son Rıfkı sattı bizi. Sen de mi Rıfkı? Bak kocasinam ben burada sekiz yıl on sekiz metrekare yerde yaşadım kümes hayvanı gibi. Bugün komisyoncu ayağıma kadar geldi bana yirmi yedi metrekarelik bir daire önerdi. Aynı fiyata. Komisyoncu ne ha? Ev bulan. Öyle birileri mi var? Komisyonuma şak ev buluyorlar. Ha. Hayırını mı yapıyorlar bu işi? Olur mu canım? Bokcuyu bana alıyorlar. Bana. Demek sen de bıraktın bizi ha? Ne yapalım? Puh. Yazıklar olsun sen! Çok sinirlenim, bir dublada rakı ver! Vah! Rıfkı'nın yeri nerede diye sormuyorsun Sinan baba! Bana ne! Nerede olursa olsun! Çıkmayacaktı burada. Çıkmayın dedik size! Tamam, ev biraz uzak ama! Ne biraz uzak? lan? Resmen Edirne! Edirne'den <gülüyor> mi? Ne Edirnesi baba ya! Dalga geçiyor hemen bahçeli geçince! Bahçeler lan <gülüyor> arada! Bahçelerin içinde! Evet! Muhit neresi? Yeni çıkan muhitlerden Sinan Baba, Edirne'ye giderken ...aldı da bir yağmur! <gülüyor> Neylesin oradan köylü mü öyle bir şey? Mahmut Bey köy yolu? abildim Bodan seferine giderken konaklamıştık biz orada <gülüyor> Ama orası İstanbul değil ki. Şimdi İstanbul sayılıyor. Köy bile değil Sinan Baba, köyün yolu! Çok satılırsın lan <gülüyor> ...bizi kimse evimizden çıkaramaz diye bas bas bağırıyordum. Ancık mı kalırım seninki? Tabii. Ya öyle demeyin ya. Bir kere sürekli su var. Su kesime diye bir durum yok. Su geldi bidonları doldur, küveti doldur tantaması bitti. Huzura erdim. Sonra, sonra balkonum var. Balkon 27 metrekarenin dışında. Balkonla birlikte 30 metrekare ulaşıyorum. E artık ben federe bir cumhuriyet sayılırım. Dış işlerinde kapıcıya bağımlı. Ben bulsun yani yeni bu itimden. E memnun olmayacak ne var burada da kiracıyım, orada da kiracıyım. Oranın şartları daha iyi. Biraz uzak işte senin iyisi bir helikoptera. Böyle son otobüsü hiç yemedim ki dertlenmez. Evet, evet sunutobüsü otobüsü kaçırırsam oyuluyorum. Taksi on liradan fazla yazıyor. Koyar mı sen? Sen para sevmezsin zaten. Ooo selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz Sinan baba. Hoş geldin. Ne oracan? Alçıyı atmışsın. Ha Doktora kalsa üç ay çıkartılmayacakmış. Altılı manav olur mu? Söktüm attım. Sinan baba. Ha. Aferin. En güzeli yapmışsın. Yarın bakarsın kol çalışmıyor. Kolu da kaldırır atar. <gülüyor> vay vay vay. Teslimiyetçi Rıfkı yeniden muhitimizde. He? Çok sinirlendim buna. <gülüyor> Nasılsın görüşmeyeli? İyidir. Ne olsun. Recep. Recep. Bravo. Bira. Nerede şimdi senin yeni kâşane? Edir'den'in köyü. Su kesilmiyor. Balkonu <gülüyor> Bir hafta oldu mu sen taşınalı? Bugün beş yıl. Rıfkı'yı aç bir bira benden. Arkadaş ne de olsa misafir. Ayıp ediyorsunuz yani misafireyi açma bire. Ben bunu bitirip kaçacağım vaktim yok benim. Son otobüsü kaçırmamam gerek. ne otobüsü mü? Yok baba belediye otobüsü. Aa, demek belediye şehirler arası seferlere başladı. <gülüyor> Helal olsun belediye. Ee, insan taşınada oturunca böyle son otobüslerle falan sınırlanıyor yaşamı. Yoksa taksi on bir. <gülüyor> Niye geliyorsun, bu kadar zahmet'e gerek var mı, git köyünde yaşa! Hiç, özledim buraları, arkadaşları özledim. Şöyle bir göreyim dedim, öyle geldim yani. Ha, özledim değil mi? E tabi, orası güzel yer aslında, açıklık yer, ferah, temiz hava. Fakat kimseyi tanımıyorsun. Beş gündür kimseyle konuştuğum yok, dilsiz gibi, arkadaş yok yani. Canın bir tavla oynamak istiyor, kimle oynayacaksın? Orada benim eve yakın bir kahve var, hiç gitmedim. Bir gün önünden geçerken baktım içine, acayip acayip tipler oturuyor, kimseyi tanımıyorum. Allah'ın kahvesine gideceğim, gitsen kiminle ikilaf edeceğim? Bu durumlara acayip yani. Yoksa muhit olarak çok temiz ya. Yani. Ya neden ağaçlar yerinden sökülüp bir başka yere dikilemezler? Dikilirlerse orada yaşamazlar. <gülüyor> Şimdi sen belki çok sevdin yeni bahçeni, Ama köklerin şaşkınlık içindeler. Çok yaşamaz yapraklar. Bir bir döküle yazar, sen de Çaçar kalırsın. Derken bir gün gelir ölür gidersin. Şaşkınlıkta biter. Kimler kaldı şimdi mahallede? Hilmi, Recep, ben. Dahir Bey, Laz Remzi. Cevdet Bey? <gülüyor> Cevdet Bey işbirlikçinin önde gideni. En önce o taşındı. İşbirlikçi. Düşmanla işbirliği yapalım. Evet. Güzel laf. İşbirlikçi. Laz Remzi kim? O pek gelmez buraya. Sokağın en dibindeki evde oturuyor. Sizler çıkmayacaksınız değil mi? Yani... Birileri direnecek değil mi? Ben ölürüm de çıkmam Sinan baba! Sıkıyorsa çıkarsınlar! Hayır yaşım çocuklar! Göreyim siz dayanım! Şimdi ben gidiyorum... ...başınız sıkışırsa beni arayın... ...Süleymaniye'nin arkasında de... ...arkasından türbem ...yoksa... ...not bırakırım. <gülüyor> bir daha geldiğimde sizleri burada göremezsem... ...mahalleyi yerle bir olmuş görürsem... yüreğim sizler! Hadi kalın sana! Ne ne Sınavın baba dikkat et. Karaköy'de hürriyet kontrolü olabilir. Olsun. Kontrol ne Sorgusu var. Alıştım artık. Atlatıyorum. Bu yeni yer çok acayip. Ben de kaçayım artık. İlmi sen bana oradan dört tane bira sar. Niye? Sizin orada bira yok mu? Bu saatte açık yer yoktur bulamam. Evde oturup içeceksin yani. E, Uyacak değilim ya sıkılırım. Buradan ta oraya bira taşınır mı oğlum? İhracat gibi bir şey. İstersen bu gece bende kal. Kalabilir miyim? Niye kalamayacaksın? Tavla bile oynarız. Oynarız değil mi? <gülüyor> Niye oynamayalım? Filmi sen de kapat artık. Bu saatten sonra kim gelecek? Zaten mahallenin mevcudu belli. Aydan astrolot gelecek değil ya. Aynen kapatıyorum. İstersen hep birlikte bana gidelim. Güzel fikir. Bir kasa bir alalım, Necati'ye gidelim. Altımız boş, üstümüz boş, yanımız boş. Rahatsız olacak kimse yok. Sabah kadar türkü söyleriz. Evet, biraz ses olsun şu ölüm halinde. Çocuğum bulunacak, biraz sabırlı olunsun Çocuk bile dokuz ay on günde olur Bizimkisi çocuk oyuncağı değil ki Büyük iş Duydunuz mu? Neyi? Gördünüz mü? Neyi neyi? Sakin olunuz bayanlar Siz sayın müşterilerimizi memnun etmek için Gereken her şeyi düşündünüz Siz kiminle dans ettiğinizin Farkında mısınız? Abi, tekrar dedim. Her şeyi yeniden ele alıyoruz. Sizlere pirinç pirinç, ekmeği bir yaşam sunmanın çabası içindeyiz. Çırpınıyoruz. Bırakınız yapalım. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. E bırakalım yapsınlar. Bırakalım. Et. Hoş gördüm. Hoş gördüm. Hoş gördüm. Hoş gördüm. İçmiyorum bıraktım. Ooo. Neler bir baba yoktur ortalıkta? Sorma İzmit'te bir cami yapmışlar. Hı. Gittim aksisedasına bakmıyor. Aksiseda falan yok. Onu da öyle cami diye yapmışlar işte. Aksiseda ne? Akustik. <gülüyor> cami akustik mi lazım? Tabii canım akustik. Yani aksiseda olmazsa cami neye yarar? Vaktiyle bir cami inşaatında... ...işin kabası çıktı. İnce işe girişmeden önce camiye, nargile getirtti. İş ilerledikçe ben de camide nargile fokurt atıp, Aks kontrol ediyorum. Her gün multa zaman ölçüyorum. Padişah'ı beni şikayet etmişler. İnşaat öyle duruyor, Sinan da orada oturmuş, nargile içiyor diyor. Çok sinir İsampaşa geldi, güya bana fırça çekmeye ne yapıyorsun dedi. Nargile keyfinin zevkinin sırası mı şimdi ha? Öt evet, dedim çok sinirli Sampa. Sus! Burada cami yankısını hesaplıyoruz. Paşa ne yaptı? Çok sinirlendi çekip gitti çok sinirli Sampaşa. Padişah şikayet etmiş. Yapmayın, rahat bırakırız ama canım demiş. <gülüyor> Ta dairme yazılamadı sende. Bu <gülüyor> sabah sana gelmişler. Ne oldu? Zır kapı. Hı. Açtım nedir dedim tahliye için dediler. Evet. Şeytan dedi çat diye çarp kapıyı anlamsız suratlarına bari suratlarına biraz ifade gelsin. E çarpsaydın? Çarpmadım. Temkinliyimdir. Evet. Onların nezaket dairesinde daireme buyur ettim. Niye? E, taktik icabı onları avucumun içine alayım diye yapıyorum. Aptal değilim. Estağfurullah. Lanelik yürürüm ve sigaranlarımı tamamen bitirdiler ha. ama olsun. Ben de azarına baklaya aldım. Öyle mi? Elbette hiç aptal değilim. Estağfurullah. Taliye taliye diyorlar nereye çıkılacak? Çıkılmayacak ki hiç. Ah, meğer bu komisyoncuların ellerinde Cihangir'de, Bakloda, Dermason, Salon, Küçükşirin, Kalorifer bir daire yok muymuş? Ee? Bizim Üskat Doktoralları oraya önermek istiyorlarmış. Aaa! Ya! Ee? ee bizim Üskat'takilerin buraya taşınıldığı daha iki yıl olmadı. Ben ciddi senedir buradayım. Benden sonra gelmiş, benden önce şarj! Cihangir'de Karın daireye kuracak Tepe'm attı! E sen çıkmayacaksın ki! Olsun efendim, prensip olarak tepe'm attı! Prensip ne İlke! İlke ne ha? Umumi temal-u mace esince! Ha. Ha. Aslında bizim üst katı giri çıkmasını engellemek istiyorum! Hemen talim oldun Cihangir'deki daireye! Komisyoncular peyi sevindiler! O kadar aptal değilim mi? Estağfurullah! Ben bu gücüşönü turumu enne boyunca bir istişare edeyim dedim. Gittiler, iki saat sonra zır kapı açtım, aha! Bizimiz kattı ki! Hayatta evime vuramaz. Merdivende kaçırışını selam vermez, sütlüm pütlüm iyi günler diyor. Ne istiyormuş? Bugün gelen komisyoncuları gördün mü diyor, bak bak bak, o yanağa bak! Komisyoncu muydu onlar? Şöyle bir görür gibi oldum, hayal mayal dedim. Aslında onu konuşturmak istiyorum. Hemen çözüldü dili, bizi kandırıyorlar dedi. Ben hiçbir şeyden haberim yokmuş ki davrandım. Aptallığın hâlemi yok, Saburla. bize eski evlerimizin uzaklığında ve iş yerimizi aynı uzaklıkta bir yere nakletmek zorundalar diyor. Evet. Utanmadan bana, Cihangir'de kaloriferli bir daire dönerdiler demesin mi ya? Vay canına, aynı daire ona dönermişler. Tabii canım aptal değiller, kimi kandırabilirler? Aynen öylesine baba, bana baktı bizim üst kattaki Cihangir yaramaz diyor. Yokuş diyor, tıkış diyor, bana Cihangir'i götürüyor. Ben bilmem mi Cihangir'i be, konuşuyor işte. Hemen anladım ki Sinan Baba Cihangir'deki evi bana kaptırmak istemiyor. Ha. Aptal mıyım ben? Estağfurullah. Beyimiz sessiz ederinden şa. Cihangir'de Kadir Efendi dairek olacak. Vay inek var. Ya nasıl müsaade edeyim? edebilirim ben böyle bir şey Hilmi Bey kardeşim? Ee, ne yapabilirsin ki? Yarısı ee, belki erkenden ben taşınıyorum Cihangire. Kamyoncularla anlaşalım. <gülüyor> Yok ya. Hayret Sinan Baba aptal mıyım ben? Estağfur. Çok hatasın lan Tayir Bey. ...Demek sen de kaçıyorsun, seni de kandırdılar ha! Yazıklar olsun! Herkesten ümit ederdim, senden olmazdım! Daha dün gidenlere bozuluyordum! Benim bir yere gittiğim yok Sinan Baba! Cihangir şurası! Ben bizim üst inat taşınıyorum, oraya taşınmasın diye! Sen de sattın bizi Tahir Bey! Hayır efendim, hayır, satılan bir şey yok! Satılan bir şey yok! Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Eninde sonunda hepimiz kovulacağız bu mahalleden! Adamlar bizden çok kuvvetli onlarla baş edemeyiz. Madem çıkacağız bari doğru dürüst beye bulan taşınsın. En akla yatkını bu. Şuradan bir dubla rakıversen abone ol. O kadar içmeyeyim diyorum. Her an bir bahane bulunur. Alkolik ettiniz lan. ...tebeme dolan iyisiniz. <gülüyor> Hemşerim, benim parayı gıdım gıdım biriktirdim. Yemedim, içmedim, ustaç demezdim. Ama o suruk fazlalarına yıllarca çıktım. Niçin? Başımız sokacak bir <gülüyor> yuvam olsun için. Kutlarım sizi Emzi Bey, siz bir kahramansınız. Bilmiyorum. Sizin heykelinizi dikmek lazım. Peki ben çilebilir, bence bir mahsuru yok. <gülüyor> bence kahraman Remzi Bey'in heykelinin... ...dolmata sitesinin girişine diken. Sütü sene çırağcılık yaşamışım. Bağımı sarpmışım, kıldıklıyı mı Niçin? Habağına sahip olmak için! Tedrikler! Hey Sen şimdi gelmişsin, satma evini, çık Çok Pok iyisin! <gülüyor> Haklısınız! Yani ne söyleseniz hakkınız var! Hemen! Evet, Bakınız Remzi Bey, sayın ve be kahraman Remzi Bey! <gülüyor> size vereceğimiz parayla kendinize daha güzel bir ev satın alabilirsiniz! İstemem hemşerim! Benim için dünyada benim evimden cüceli yok! Ona ne şüphe! He! Ben buraya yerleşmişim, alışmışım, dayıcın evi havada. Emcığım merhaba da. O buraya yürümeyden 15 dakika be. Ben buraya yerleşmişim, alışmışım. Aldın ha oraya kılıdama. Şirtinize bağladığınız göz yaşartıcı bir duyarlılık örneği. He. İsterseniz Remzi Bey, buraya yapılacak konutların en üstünden bir daire verelim size. Durup dururken 30 kat yükselmiş olur. İstemez misiniz? ...oturursunuz pencerenizin önüne... ...sevgili Karadeniz ayaklarınızın altında. Karadeniz ayaklar altına? Ya! Otuz kat yükselmekten söz ediyoruz Remzi Bey. Otuz katı? Ya Tıpkı New York gibi! Chicago gibi! Ben otuzuncu katta mı oturacağım? Tabiatıyla. İçim e, lan oturacağım oraya. Kimse de değil efendim. Gayet tabi olarak otuzuncu kat sizin hakkınız demek istiyoruz. Ben otuzuncu katta otururum. Neden? Otuzuncu kat size, siz otuzuncu kata çok yakışırsınız. El ne karışır? Ben otuzuncu katta oturmaz. Cevceli olur, şu olur, bu olur. Olmaz efendim, neden olsun? Ulan niye olmazsın? Allah'ım cevcelisi haberli gelmeyin ya. Yapılacak inşaat, en güçlü depremleri bertaraf edecek dayanıklılıkta yapılar çıkaracak ortaya. İstanbul yerle bir olsa, Dolmata sitesi dibdik ayakta duracak. Senin bu otuz katlediğin minareden yüksek mıdır? Elbette! Minarenin ikimizdi! Uy! Uy tabii! Gayet tabii! Uy Remzi Bey! Ula bunun asansörü bozulursa ne olacak? Bozulmaz efendim! Asansörler İsviçre'den gelecek! İsviçre'de mühendis ve teknisyenler sistemi kuracak! Ayrıca dört asansör olacak! Senin asansör değil Sviçre! Aydan cılsa para etmez! Ne için? Asansör Sviçre! Mühendis Sviçre! Cereyani Türk! Şak! Ceren çeşalar! <gülüyor> Kalırım otuzuncu katta mers. ...Açık denizdacım, işte İstediğiniz katta oturun. Sizi illa otuzuncu katta oturun diye zorlayan yok. Otuzuncu <gülüyor> katta oturmadıktan sonra ne yapacağım otuz kat binayi? <gülüyor> Ben Karadeniz'i görsem ne olur gelmesem ne olur? <gülüyor> Ula ben Karadeniz özmene bile edeyim Televizyonun karşısına geçtim mi taktım onun <gülüyor> ayağı mı onun pikosunu uzattım mı? Ayağımı değil Karadeniz, Kara Ayıp Deniz'i ayağımı dibine. <gülüyor> Bizi üzüyorsun arkadaş. Koskoca mahalleyi boşalttık, Bir senin yüzünden inşaata başlayamıyoruz. Kaç para istersen vereceğiz diyoruz. <gülüyor> para çözüm olay ki çoktan zengin ölmüştüm. Para ne be, çağır parçası. Sağlığım yerinde olsun, istemem! Ben hanımdan memnunum, çıkmağı yok! Bana bak! İnanççılık etme yoksa fena olur. Anlamadım! Bizi üzücü bir tutum içine giriyorsun! Bu tutum... Mazalma, ...seni bir kazaya kurban götürebilir! Ya Bağ tehtif ha! Bağ En sinirlendiğim şey! <gülüyor> Çıkacağım var idi, geçtiii! <gülüyor> İnadım! Oh! İnadıma! Oh! Oh! Oh! İnadıma! İnadıma! <gülüyor> Haa yok! <gülüyor> Bakınız Sayın Karamanemzi Bey! Sizden bir ricana bulunduk! Ortada tehdit meydit yok! Bizi sonra koşmayınız! Bu iş hesabetimizi bağladık! Biz sizin yüzümüzden koskoca bir sene nişaatı bekleyemez. Tüm mahalleyi satın aldık! E bize de yazık! Ulan satın alırken bana mı sorduk? <gülüyor> haa! Ellerim titreyi! Ulan bunlar herhalde alçı yerlerde! Kim var ya. Ulan ses parmağa çakarım seni oraya! Ulan çırptırma! Benim emreğimize abi. Çırptırma! Müfeci Hilmi! Uuu! Uh, Hilmi! Sen misin? Haa! Abi yavaş yavaş işe <gülüyor> doğrucalı bakalım! Sen, haa! sen be! Haa! Ha. E niye ses etmişsin, az <gülüyor> kaldı vuracaktım <gülüyor> seni! Hayrola <Aynı gülüyor> Hilmi, ne oldu lan? Heh! Vedalaşmaya geldim Remzi ağabey. Sen bak Ne? Oooo! Olay değil, sen de cideymişsin. Eser ben? Teessüf ederim sen. <gülüyor> Mahallede kimizden başka kimse kalmadı Remzi ağabey. Hiç müşterim kalmadı. Sabahlar akşama yalnız oturuyorum bu müffede. Satış sıfır, elde bir şey yok. Yeni müffe tuttum Karaköy'de. Bundan sonra eş dostlar oraya gelecek. Ha orası burası ne fark eder? Hilmi neredeyse, orası Hilmi'nin bir için. Ulan o Valesyalı Necati var idi, o da çıktı mı? O gidişi değildi ama Esra'yı bir tahliye davasını kazanmış. Sabahleyin sonra çıkartmaya kalktılar, çıkmam dedir etti, polis çağırdılar. Polislerle dalaştı, polise yumruk attı, tutukladılar. Eşyalarını yolun başına yemişler Necati içeride. Vah vah vah, acıdı bana be, has uçak. He. Bana sen de diren be Remzi abi, bunlarla tek başına başa çıkamazsın. Al çık. Yok savaşın belayağıydın. Yok ben inatlaştım, içeri çıkmayacağım. <gülüyor> Sen bilirsin Revza abi. Ee, Elbet <gülüyor> ben bilirim ben. Azattım, helal et Revza abi. Ne? Bak git, git hadi helal olsun güt be. Olan bunu yapsın Revcuğum. Polise haber vermek gerek. Burada bir adam vurmuşlar. Aa, adam mı vurmuşlar? Devral polise bildirelim. Burası bizim inşaat sahamız. Allah korusun sorumlu oluruz. biz deste sakinleri işte size vaat ettiğimiz yeni düzen yeni yapılar yepyeni bir yaşam süpermarketinden berberine de her şeyi içeren apartman kentler apartmanınızdan çıkmadan sürdürebileceğiniz bir yaşam yanlış anlaşılmasın çıkmak yasak değil isteyen çıkabilir ...yürüyebilir, gezebilebilir, denize taş bile atabilir... ...bile bile bunlara bile karışan yok... ...ama sokağa çıkmak istemeyenler için... ...yaşamlarını apartmanlarında sürdürebilecekleri bir kutu kenti... Kutu kent, kutu kent, cici ...kutu kent, kutu kent... Michael Kent! <gülüyor> Konuyla ilgisi olmayarak evet... <gülüyor> Bizlere bu yeni kenti, zeytin dolmataş sitesini armağan Tarakçı kardeşlere... ...ve başta Sayın Bakanımız Beyefendi'ye çok şeyler borçluyuz. Tarakçı kardeşler yine yüz kalkınmasında önemli bir hamlerin mütevazı kahramanları. Bizlere bu yeni kenti, zeytinyağsız, dolmataş sitesini armağan Tarakçı kardeşleri... ...hep birlikte, hatta cani gönülden alkışlıyoruz, homa! Ey ahal! Alkışlamıyorsunuz! Ellerimiz dolu! Elleri doluymuşlar, ne yaptın sersem mi? Tarakçıları taradım. Kıbrı <gülüyor> bir mı? Ne katliamı? İstanbul'un nefs müdafasıdır. Cinayet bile sayılmaz. Bu gece bütün bu dolmatar sistatizni dinamitlemesem bana da Sinan bin Abdülmenandan halsinler. Evet. Sinan mı? Ben bu ismi bir yerden anımsıyorum Ansiklopedilerden uyarak. <gülüyor> Sayın İstanbullu. Aldanıp elektronik görüntülere, görüntülere sakın kaatlamayın. İstanbul bir tarihtir. Bu tarihi satmayın. İmar edelim derken İstanbul'u yıkmayın. İstanbul'un sesiyim. Lütfen beni satmayın. <gülüyor>